89. Herhangi bir arabi ayın birinci gününü bulmak. Işık usulü. Sene adedinden bir noksanı 4,367 ile çarpılır. Darbedilir. Bulunan adedin tam sayısına aranılan aya mahsus rakam ilave edilir. Çıkan mecmu toplam yediye taksim edildikde kalan vaki, Cuma'dan itibaren gün adedi olur. 12 arabi ayının her birine mahsus rakamlar şu beitteki 12 kelimenin birinci harfleridir. Her büyük harf emc hesabıyla bir adedi gösterir. Hilmi bu dünyaya hiç zahmet etme. Cemali dünyayı vefasız zen buldu cümle. Beitteki On iki büyük harfin sıraları, on iki ayın, Muharrem'den itibaren sıralarına göredir. Her harf, aynı sıradaki ayın, hususi numarasıdır. Ebced, ve huddi, kelimelerindeki harflere, hurufi i denir. Bu kelimeler de, e, eşittir bir, b, eşittir iki, c, eşittir üç, D eşittir 4, H E eşittir 5, V eşittir 6, Z eşittir 7, H U eşittir 8, T eşittir 9, I eşittir 10'dur. Buna göre, yukarıdaki beyte kelimelerin birinci harfleri, Hilmi eşittir 8. Eşittir Muharrem. Bu, Eşittir iki, Eşittir sefer. Dünyaya, Eşittir dört, Eşittir Rebî'ül evvel. Hiç, Eşittir beş, Eşittir Rebî'ül ahir. Zahmet, Eşittir yedi, Eşittir cemazil evvel. Etme, Eşittir bir, Eşittir cemazil ahir. Cemali, eşittir 3 eşittir Recep. Dünyayı eşittir 4 eşittir Şaban. Vefasız eşittir 6 eşittir Ramazanül ül Mübarek. Zen kadın eşittir 7 eşittir Şevval. Buldu eşittir 2 eşittir Zilkade. Cümle eşittir 3 eşittir Zilhicce. Aylara mahsus rakamları gösterir. Mesela 1362 senesi Zilkade ayının 29. gününü bulalım. 1361 virgül 367 ile darbedelim. 5943 olur. Buna 2 ilave edelim. Çünkü Zilkade'ye mahsus adet 2'dir. 5945 olur. Bunu 7'ye bölünce 2 artar. Demek ki Zilkadenin birinci günü, cumadan başlayarak ikinci günüymüş. Yani cumartesiymiş. 29. günde tabi yine cumartesidir. Hüseyin Hilmi Işık'ın Rahmetullahi teâlâ aleyh, bulmuş olduğu bu usul pek kat'î ve hassastır. Kamer, güneşin ve yıldızların, şarktan garba doğru olan, Günlük hareketlerine iştirak ettiği gibi ert etrafında garttan şarka doğru da hareket etmektedir. Bu hareketi güneşin garttan şarka doğru olan senelik hareketinden daha süratlidir. Kamer bu hareketinde bir devrini 27 gün 8 saatte tamamlamaktadır. Bu sebep ile günlük devrini yıldızlardan 50 dakika 30 saniye sonra tamamlar. Güneş ise günlük hareketini 4 dakika sonra tamamlamaktadır. Bunun için Kamer bir evvelki güne nazaran Güneşten daha sonra nisfün nehara gelir ve birinci gece Güneşten 45 dakika sonra gruğu eder. Kamer yer küresinin etrafında dönerken mahrekinin bulunduğu müstevi ile Husuf müstevisi arasında takriben beş derecelik bir zaviye vardır. Her devrinde bir kere ay ile güneş yer küresinin aynı tarafında olarak üçü bir doğrultuda bulunuyorlar. Bu hale i yirein (konjuction) denir. Bu haldeyken kamerin bize karşı olan yüzü karanlık oluyor. Ayı göremiyoruz. Bu zamana muhak denir. Muhak zamanı sabit değildir. 28 saat ile 72 saat arasında değişmektedir. Osmanlı alimlerinin takvimlerinde azami olarak 3 gün 72 saat hesap edildiğini görüyoruz. İçtima vakti muhak zamanının tam ortası olup ilmi takvimlerde her ay için yazılıdır. At da güneş etrafında hareket ettiği için iki içtima vakti arasındaki zaman 29 gün 13 saat olmaktadır. İçtima vaktinde şemsi ile kamer aynı vakte nısfın nehardan geçmektedir. İçtima vaktinden 8 derece takriben 14 saat geçmeden evvel yani ert ile kameri ve ert ile şemsi birleştiren İki yarım doğru arasındaki beynunet elongasyon Zaviyesi sekiz dereceden on dört saatten az iken hilal hiçbir zamanda, hiçbir yerde görülemez. Azami on sekiz derece olunca ay muhaktan kurtulup güneş batarken kırk beş dakika içinde batı tarafında üfuk hattı üzerinde yeni ayın hilali görünür. Fakat 57 dakika ihtilafın manzarından dolayı ufka 5 derece yaklaşınca görülemez. Muhaktan kurtulduğu vakt, hangi memlekette güneş batmakta ise o tul derecesindeki memleketlerden hilal görülür. Sonraki saatlerde veya gecede bunların garbındaki memleketlerde de güneşin grubundan sonra görülebilir. Mesela Recep ayı başlayacağı zaman içtima vakti 14 Mayıs 1980 Çarşamba günü Türkiye İzmit'in mahalli saatiyle 15'dedir. Hilal'in ilk görünmesi Perşembe günü beşten evvel olamaz. Osmanlı alimlerinin kabul ettiği gibi bu zaviye 18 derece yani bir buçuk günlük zaman olunca hilal'in ilk görünmesi 16 Mayıs Cuma günü saat 3'te olacaktır. Cuma günü güneşin batması İstanbul'da 19.20'de olduğu için güneşin batması 16 saat önce olan yani İstanbul'un 240 derece veya Londra'nın 270 derece doğusunda bulunan Amerika'nın Chicago şehrinde ve batısındaki yerlerde cuma günü cumartesi gecesi güneş batarken hilal görülebilecektir. Mayısın 17 cumartesi günü Recep'in birinci günü olacaktır. 270 dereceli tul dairesinin şarkındaki memleketlerde bu gece görülemez. Geceler grup zamanında bu gecelerin gündüzleri gece yarısı başlamaktadır. Bu hesaplar kameri ayın başladığı vakti bulmak için değildir. Hilalin görülebileceği geceyi anlamak içindir. İmamı Sübki de böyle buyurdu. İmamın sözünü tersine çevirenlere aldanmamalıdır. Tahtavi ve şen bilali haşiyeleri. i̇bn Abid'in birinci 1. cilt 289. sayfede kıble tayinini bildirirken diyor ki, Ramazan-ı şerifin birinci gününü anlamakta, takvimlere güvenilmemelidir buyurdular. Çünkü oruç gökte yeni ayı görmekle farz olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hilali görünce oruca başlayınız buyurdu. Halbuki hilalin doğması, görmekle değil, hesapladır ve hesap sahih olup, hilal hesabın bildirdiği gecede doğar. Fakat o gece görülmeyip, bir gece sonra görülebilir ve oruca hilalin doğduğu gece değil, görüldüğü gece başlamak lazımdır. Çünkü İslamiyet böyle emir buyurmuştur. Semada Ramazanı şerif hilâlini aramak bir ibadettir. Görülüyor ki Ramazanı şerif başlangıcını önceden haber vermek İslamiyeti bilmemek alametidir. Kurban Bayramının birinci günü de Zilhicce ayının hilâlini görmekle anlaşılır. Zilhicce ayının dokuzuncu arefe günü hesapla takvimle anlaşılan gün veya bundan bir gün sonra olur. Bundan bir gün önce. Arafat'a çıkanların haçları sahih olmuyor. Hiçbiri hacı olamıyor. Arabi ayın birinci gününü bulmak için, marifetname ve acayibül Mahlukat kitaplarında da, birbirlerinden başka usuller ve cetveller yazılıdır. İkincisinde ayrıca diyor ki, İmamı Cafer Sadık, rahmetullahi teala aleyh buyurdu ki, her sene Ramazanı ı birinci günü, bir evvelki senedeki Ramazan'ın birinci gününden başlayarak sayılan haftanın beşinci günüdür. Herhangi Arabi ayın birinci gününü bulmak için, 1310. (Miladi 1893 senesi, Ebu Ziya takviminde diyor ki, Hicrî kamerî sene sekize bölünür. Bakîye, İbni İshak Yakub Kindi'nin yandaki cetvelinde birinci satırda bulunup, Bundan aşağıya inince ay hizasındaki rakam cumadan itibaren gün adedi olur. İlgili cetvel Saadet ebediye 361. sayfededir. Ahmet Ziya Bey'in kitabındaki Ulu Bey'in cetveli ve bunun kullanılması aşağıda bildirilmiştir. Herhangi bir arabi ayın birinci gününün hangi gün olduğunu bulmak için muhtelif usuller vardır. Bunların en sahihi ulu beyin bildirdiği usuldür. Bu usule göre evvela Hicri senen'in birinci ayı olan, muharrem ayının birinci günü bulunur. Muharrem ayının birinci gününü bulmak için, bilinen Hicri sene sayısı daima 210 adedine bölünür. Bu taksimin bahisinin yani kalanının, Birler basamağındaki, en sağdaki rakam, bakiden çıkarılır. Kalan sayı, birinci cetvelde, birinci sütunda, yani baki sayısının, birler basamağı atılmış hali sütununda bulunur. Buradan, sağa doğru gidilir. Cetvelin, birinci satırındaki, birler basamağındaki rakamdan da aşağı doğru gidilir. İkisinin kesiştiği yerdeki rakam, pazardan itibaren sayılarak, Muharrem'in birinci günü olur. Mesela, 1316 hicri senesinin, Muharrem'in birinci gününü bulmak için, 1316 bölü 210 eşittir, 6, 56 bölü 210'dur. Baki kalan 56'nın, birler basamağındaki 6 rakamı, 56'dan çıkarılınca 50 kalır. Birinci sütundaki 50'den sağa gidinince altı rakamına ait sütunda bir bulunur. Sene başının pazar günü olduğu anlaşılır. Herhangi bir ayın birinci gününü bulmak için önce bu senenin birinci günü bulunur. İkinci cetvelde Muharrem hizasındaki yani birinci satırdaki sene başı günü rakamının bulunduğu sütunda. Aranılan ay hizasındaki rakam, bu ayın birinci gününün pazardan itibaren sayısı olur. Mesela, 1316 senesi Ramazan ayının birinci gününü bulalım. Bu senenin başı pazar günü, yani haftanın birinci günü olduğu için, ikinci cetvelin birinci satırında, bir rakamının bulunduğu sütunda, Ramazan hizasında altı bulunduğundan, Ramazan'ın birinci günü pazardan itibaren, 6. Cuma günüdür. İlgili cetvel Saadet-i Ebediyye 362. sayfadedir. Hicri sene başının rastladığı miladi seneyi bulmak. Her hicri sene başı bir evvelki hicri sene başının rastladığı miladi seneden bir sonraki miladi senede ve takriben 11 gün evvel başlar. 33,58 hicri ve 32,58 miladi senede bir, hicri senelerin başları, Ocak ayının ilk 10 gününe rastlar. Aşağıdaki cetvelde, Aralık ayında başlayan hicri seneler yazılıdır. Bunlardan sonraki hicri sene başları, her sene, bu 12. aydan birinci aya doğru giderek, miladi ayların her birine tesadüf eder. Cetvelde yazılı olmayan böyle hicri senelerden birinin başının, miladi karşılığını bulmak için, cetvelde kendinden bir evvel yazılı hicri sene ile, bunun yanındaki miladi sene cetvelde bulunur. Bu iki hicri senenin farkı, cetvelde bulunan miladiye ilave edilir. Mesela, 1344 hicri senenin iptidasına tesadüf eden, miladi seneyi bulmak için, 1344 eksi 1330 eşittir 14 olduğundan, 1911 artı 14 eşittir 1925 olur. Aylar cetvelinde, 14 rakamının altındaki temmuz ayına rastlar. Bir hicri senedeki, bir şemsi ayın rastladığı miladi sene, bu ay hicri sene başının rastladığı aydan evvel ise, Bulunan seneden bir fazla olur. İlgili cetveller, Saadet-i Ebediye 362. sahifededir.